Kaderin hayatımızdaki yeri nedir? Yani kader nedir? Kadere iman mecburiyetimiz var. Allah Teala inna kulle şeyin halaknahu bi kader Her şeyi ezelde takdir etti. Bunlar Allah Teala'nın ilminde var. İlminde olanları yazdı. Yazdıklarını vakti gelince murad etti, yarattı. İşte şimdi biz Allah Teala'nın yarattıklarını görüyoruz. Yani Allah Teala sizin varlığınızı da, benim varlığımı da, bizi izleyen kardeşlerimi, bütün insanları ezelde takdir etti. Yani bunlar ne zaman doğacaklar, ne kadar yaşayacaklar, ne zaman ölecekler, dünyada neler yapacaklar, bütün bunları Allah Teala biliyor. Peki Allah Teala bunları yazdı şimdi burada şöyle soruyorlar tabi ya yani madem Allah Teala bunları yazdı vardı bunlar o zaman biz bunları yapmaya mecburuz gibi anlıyor bazı kardeşlerim kimse levh-i mahfuz bilmiyor orada neler yazılı bilmiyor yani şimdi siz buradasınız geldiniz burada okuyorsunuz yani levh-i mahfuzla bakın mı buraya geldiniz yok iradeniz hayattan beklentilerini aldı bir noktaya getirmiş oldu o halde insanlar leyh mahfuzu bilmiyorlar. Fakat Allah Teala'nın bilmesi senin benim bilmemden farklı. Allah Teala geçmişi de bilir, geleceği de bilir. Yani evvel o, ahir o. Onda bir sınırlama yok. Cenab-ı Hak her şeyi bilir, her şeyi bilir. Allah Teala bildiğini yazdı. Biz de onları yapıyoruz. Yani biz onları Allah yazdı diye yapmıyoruz. Allah Teala ezeli ilmiyle bizim onları yapacağımızı biliyordu yazdı onları. Burası önemli. Allah Teala yapacaklarımızı biliyor ve yazdı onları. Eğer bilmeseydi hayat böyle olur muydu? Yani ben şimdi büyürken, şu kadar bir çocuktuk doğduğumuzda. E bu ayağım büyürken, bu da büyüdü. allah Teala bunların ne kadar büyüyeceğini ezelde takdir etmeseydi, bir planı olmasaydı, bu ayağı unutsaydı, bu büyüseydi, haşa ne olurdu? O zaman ben yürüyemezdim. Başımın bir tarafı büyür, diğer tarafı büyümeseydi, o zaman garip bir baş ortaya çıkardı. Kolum doğduğumda herhalde bu kadardı. Bu büyürken Rabbim bunu da büyüttü, ikisi muazzemi bir şekilde bu hale geldi de. E baktığımızda görüyoruz ki bilen, yöneten, yaratan bir güç var. İşte o Allah'tır Azze ve Celle. O her şeyi yazdı, biz dünyaya gönderdi. O yazdı diye biz bunlar yapmıyoruz. Bunları yapacağımızı bildiğinden dolayı Allah Teala bunları yazmıştı. Ama insanın kaderi ikiye ayrılır. Bir, insan iradesiyle alakalı olmayan kader. 2 insan iradesiyle alakalı olan kader. İnsan iradesiyle alakalı olmayan nedir? Sizin Türkiye'de doğmanız, Türk olmanız, erkek olmanız, boyunuzun bu kadar olması sizin elinizde değil. Bilmiyorsun ki. Yani 4 yaşından öncesini hatırlamıyor insan. Anne karnını hiç hatırlayamıyor. Peki orada cinsiyetini kendi belirleyebilir mi? Anne bilmiyor karnında ne var. O belirleyebilir mi? Elbette belirleyemez. O halde bu kader tamamen Cenab-ı Hakk'ın takdiriyledir. Onun için insan erkek olmasıyla övünemez, ırkıyla övünemez, saçıyla, başıyla, boyuyla, rengiyle övünemez. Çünkü bunlar Cenab-ı Hakk'ın vergisidir. Peki neyle eğer insan, ham edecekse neye hamdesin ilmine hamdesin kendi iradesiyle kazandığı elde neyse ondan dolayı hamdesin tabii ki yani varlığı bedeni sağlıklı bundan dolayı hamdesin ama bu bir üstünlük vesilesi olarak asla bunu görmesin ya yani şöyle demesin sen kimsin ırkın ne asla inna ekremakum indellahi atkaukum fakat bir yer var ki orada İlminizi inkar ediyorlar. وَاَمَّا بِنَعْمَةَ رَبِّكَ فَحَدِّثِ Diyorsunuz ki bak ben şu şu ilimleri okudum, bu meselenin cevabı budur, onu ifade ediyorsunuz. Orada Allah Teala ise olan o ihsanını izhar edin. O halde kader bu cihette ayrılır, bir irademiz yok. Yani erkek oldu, öteki kadın oldu. Cinsiyetinden dolayı hesaba çekilmez. Irkından dolayı hesaba çekilmez. Bundan dolayı bir artısı da olmaz. Peki diğeri ne? Müslüman olmak, ahlaklı olmak, edepli olmak. İşte bunlar bizim irademizde. Eğer iyi bir kul olursak bundan dolayı mükafat var. Yok asi olursa ondan dolayı ceza var. İşte burada da iki husus var. Nedir o? Yani kendi irademize bağlı olan kaderde nedir? مَا Kemin hasenetin حَسَنِتِنْ فَمِنَ ve ma أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئِتِنْ فَمِنْ نَفْسِكِ Yani bir şey yapıyorsun, orada senin iraden var, istiyorsun, okumayı istiyorsun, ulum-u ya da hendese okumayı istiyorsun. Peki sonra Cenab-ı Hak onu yaratıyor sende. Sende kesb var, Allah Teala'da halk var. O yaratıyor. Yani sen tohumu atıyorsun toprağa, Allah Teala onu bitiriyor. Senin tohumu atman kes, Allah Teala'nın onu bitirmesi halk. Peki seyyye de böyle. Yani hasene Allah'tan, seyyye senden buyuruyor. مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةِ فَمِنَ اللّٰهُ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّيَةِ فَمِنْ نَفْسِكُ Kötülük senden. Nasıl senden? Hani şer de Allah'tan, hayır da Allah'tan da öyle diyoruz. Şerzi orada kazanma cihetiyle insana izafe ediyor. Yani adam meyhaneye gidecekse Cenab-ı Hak ondan meyhaneye gitme kuvvetini yaratıyor. Adam da meyhaneye gidiyor. Ondan. Peki burada Allah Teala onda o kuvveti yaratıyor. Ayette sadece insanın irade boyutunu zikrediyor. İyi amelde ise sadece Allah Teala'nın yaratma boyutunu zikrediyor. Ama diğer ayette ise buyuruyor ki Kul kullum min indillah Hepsi Allah'tandır. Şer de Allah'tan, hayır da Allah'tan Bazılar diyor ki şer Allah'tan olur mu? O zaman bu adam tevhidi inkar etmiş olur Hani eski zerdüşlerde var, işte şamanlarda var, başkalarında var Ne var? Çift tanrılı bir anlayış var Hayır tanrısı var, şer tanrısı var Haşa o zaman Allah Teala hayır tanrısı, şer tanrısı başka bir mi oluyor? Hepsini yaratan Allah Teala'dır Ama şerre rızası yok Meyhaneye gitmeye rızası yok. Eğer meyhaneye gidecek adama o kuvveti yaratmasaydı, o zaman dünya imtihan yeri olmazdı. Ama isteniyor meyhaneye gitmesini. Yolları gösteriyor. Bak İslam yolu diyor, buradan git, burada kal diyor. Kader bahsi uzar gider. Bununla alakalı derslerimiz var. Mişkat derslerinde birkaç saat bu kaderi anlatıyoruz. Oradan dinleyebilir inşallah.